Merhaba, buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Ee, bugün aslında e, önümüzdeki pazar günü başlayacak e, bir kamptan söz ederek programa başlamak istiyorum. Akkuyu'da yapılacak bu kamp. E, 24 Temmuz'da başlayacak 24 Temmuz pazar günü ve 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Tabii Akkuyu'da kamp deyince... Ne kamp olduğunu az çok dinleyenlerimiz e, anlamışlardır. E, nükleer karşıtı e, platformu düzenlediği nükleer karşıtı bir kamp. Bir şekilde Akku'ya dikkat çekmek ve Akku'yu yapılması planlanan nükleer santrale karşı bir kamp. Ben, benzer bir aslında yani bugün aynı konuyu işleyeceğiz ama AKKU üzerinden değil daha geniş bir perspektif üzerinden Fukushima'da meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında nükleer felaketin ardından dünyada ve Türkiye'de aslında dünyada enerji politikalarında belli değişiklikler oldu ülkeler nükleer politikalar nükleere ağırlık verdiği politikalardan vazgeçmeye e, durdurmaya askıya almaya başladılar ve e, ama Türkiye'de değişen çok da fazla bir şey olmadı tabi e, hükümet kanadında çok fazla bir şey olmadı kamuoyunda e, algılar Tabii ki değişti. Bundan biraz bahsedeceğiz ve biraz da yine Türkiye'deki enerji politikalarının nereye doğru evrilmekte olduğundan bahsedeceğiz. Ve tabii ki nükleerden bahsedeceğiz. Konuğum Greenpeace Akdeniz iklim ve enerji kampanyaları sorumlusu Cenk Levy. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben aslında ilk önce biraz önce bahsettiğim... Konudan girelim istiyorum. Yani Fukushima sonrası dünyada değişen enerji e, politikaları ve e, bunun Türkiye'ye ne şekilde yansıdığından biraz bahseder Şimdi Esasında Fukushima'dan sonra değişen pek çok e, pek çok şey değişti. Öncelikle insanların nükleer enerjiye karşı olan algıları ve tepkilerin çok büyük bir farklılık olmaya başladı. E, bunun sonucu olarak da insanların tepkilerin hükümetlere e, olan üzerindeki etkilerini görüyoruz bugün dünyanın pek çok ülkesinde, başta Almanya, İsviçre, Japonya olmak üzere, artık nükleer santralleri kapatılıp onların yerine alternatiflerinin üretilmeye başlanmış olduğu bir dönem. Artık esasında nasıl bu Fukushima'ya kadar bir nükleer rönesanstan bahsedebiliyorsak, Fukushima'sına sonra artık nükleer santrallerin, artık eskimiş teknolojilerin bu bırakılıp, yerine gerçekten doğayla, bizimle ve barışık olan bir enerjilerin, uygulanabileceği, uygulanabilirliğinin gerçek olduğu, artık bunu alternatif değil, e, bunların kullanılabilir olduğunu gösteren bir dönemin şu an içine girmiş bulunuyoruz. Bunun en güzel örneği aslında belki de Japonya'nın kendisi. <gülüyor> Japonya bile artık e, ki biliyorsunuz ki bütün enerjisinin büyük bir kısmını nükleer enerjilerden elde eden bir ülke. <gülüyor> Onlar bile 2034'e kadar yapılması planından nükleer santrallerini kapatma planları alıyorlar. Ve bunların yerine ise bir enerjileri kullanmayı, kullanacaklarını açıklıyorlar. Fransa 2040-2050 yılına kadar onlar da nükleer enerji santrallerinin yerine yenilenebilir enerjilerin uygulanılırlarını düşünmeye başlamış durumdalar. Hı -hı. Onların planlarını, altyapılarını yapıyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi bütün ülkelerde, bütün gelişmiş ülkelerde e, nükleer... Bu bir devlet politikası olmaya başladı değil mi? Tabii değişiklik. Ki, tabii ki. Bugün Hı -hı. bir devlet politikası başladı ve artık biliyorsunuz artık e, yenilenebilir enerjiler dünyadaki enerji sektöründe %16'sını elde edilebilen bir duruma geldi. Hı hı. Artık e, Türkiye'de biz sadece bu potansiyelin yüzde birini kullanıyoruz. Yani bu demek oluyor ki dünyadaki e, nükleer reaktörlerden beş katından daha fazla enerjiyi bugün dünyanın kendisi e, yenide bir enerjilerden elde ediyor. Şimdi hı hı. Biz politik olarak böyle bir seçim yapmıyoruz. Bunun yerine e, yapmış olduğumuz şey inadına inat istemememize karşın, halkın istememesine karşın nükleer e, enerji santrallerinin kurulması için kurulan binat var. Evet. Nitekim e, bir e, yapılan kamuoyu araştırmasında Greenpeace Akdeniz bildiğim kadarıyla bu araştırmayı e, yaptırmıştı. Yüzde, e, 64. 64 yüzde 64 istemiyor şimdi, diye çıktı ama Akkuyu, Sinop gibi e, nükleer santral yapılması planlanan bölgelerde bu rakam biraz daha yüksek bildiğim kadarıyla şimdi, değil mi? Araştırmanın genelinde Türkiye'deki insan Türkiye'de halkının yüzde 60'ı nükleer santral istemiyor. Ee, Hı -hı. Biz Sinop'a gittikçe ve Mersin'e gittikçe bu sayılar tabii çok daha fazla artıyor. Şimdi bunun yanı sıra halkımızın yüzde %85 85'i nükleer santrallerin yakınlarında veya olmuş olduğu bölgede barınmak istemiyorlar. Evet. Bunun yanında bir o kadar yüzde 85 kadarı da e, Türkiye'deki yeni bir enerji potansiyellerinin ...doğru kullanılmadığını düşünüyorlar hı hı. ve buna yönelik yatırımların yapılması gerektiğini düşünüyorlar. Yani %64 gerçekten nükleer santral istemiyor... %85 de yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru kullanılmadığını düşünüyor. Hı hı. Esasında buna e Bu çok önemli tabii %85'in aslında yenilenebilir enerjiden taraf olması ve bunun yeterince bu kaynağın kullanılmadığını düşün düşünmesi çok önemli. Ama hükümet hala politikasını değiştirmiyor. Neden sizce değiştirmiyor? Şimdi hükümet politikasını değiştirme Çünkü hükümet bu konuda gerçekten bir inadın içinde. Hı hı. Bu ben bir politik bir inat hem de verilmiş olan bir sözlerin bir inadı var. Halbuki hı hı. bugün dünyadaki bütün hükümetler halklarının taleplerini, halklarının istekleri yönünde kararlar veriyorlar. Bizim Türk hükümetine sayın başbakanımız halkımızın istemediği tam tersi bir kararı veriyor. Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye'deki enerji politikaları merkezi enerji politikaları. Evet. Yani büyük yatırımların yapıldığı ve o, yatırımları, taraf, o yatırımların yapıldığı, e, diğer bölgeye taşınmış olduğu e, merkezi, ol, merkezi olmayan yatırımlar. E, öncelikle bizim politikalardan kurtulmamız gerekiyor. Hı hı. Yani nasıl bizim e, devletimiz Ankara'dan yönetiliyorsa aynı şekilde enerji politikaları da işte bir tane akkuyuda bir nükleer santral kuralım veya bir o kadar daha büyük başka bir hidroelitik santral kuralım gibi bir düşünceler içinde. Halbuki bunun yerine biz belki de e, binlerce ufak yatırıma önünü açaraktan her bölgeye her e, kasabaya, her köye uygun olan o bölgenin kullanabileceği, o bölgede olan enerjiyi kullanabiliriz. Mesela güzel bir örnek var ki mesela Akkuyu'nun yakınlarında bugün 3 e, megawattlık bir rüzgar güre açıldı. Hı hı. Ki biz bunu daha da arttırabiliriz. Bölgenin potansiyeli yüksek. Bugün Mersin'de Akkuyu'da e, 260 pardon 235 yani yanlış hatırlamıyorsam e, güneş gören gün var. Ki bu muazzam bir potansiyel. Çok, evet, evet. Yani bildiğiniz gibi bugün Türkiye yenilebilir enerji potansiyeli olarak Avrupa'da en önde giden ülke. Hı hı. Ama bunu kullanı, kullanmak bakımından ise Maalesef sınıfta kalıyoruz. Evet gerçekten de öyle ve e, bir yandan da aslında e, bu defalarca e, belirtiliyor. Hem sivil toplum kuruluşları tarafından ki bunu en çok telaffuz eden sivil toplum kuruluşundan kuruluşlarından bir Greenpeace Akdeniz. E, bu konuda ciddi eylemler ortaya koyduk. Bunlardan bir tanesi Taksim'de geçtiğimiz ay yapılan <gülüyor> eylemdi. E, ki orada başbakana e, bir soru sordunuz ve cevap ver dediniz yani bu. Ne yapacaksınız Akkuyu konusunda ve nükleer konusunda ve enerji politikaları konusunda? Ee, bildiğim kadarıyla bir takım cevaplar geldi ama onlar <gülüyor> ve pek de beklenen ciddiyette cevaplar değildi değil mi? Esas bildiğiniz ki biz 3 Temm 3 Haziran'dan 12 Haziran'a kadar 9 gün boyunca Taksim'de Taksim merkezinde bir direniş kampı kurduk. Bu kampı kurarken de amacımız öncelikle insanların oy verdikleri politikacıların nükleer konularındaki düşüncelerini öğrenmeleri... Ve onları talep etmeleri. Bizde önceki en büyük talebimiz Sayın Başbakan'dan, Başbakanımızdan nükleer ko enerji konusundaki fikirlerini bizde açıklamasıydı. Hı hı. Şimdi bildiğiniz gibi Sayın Başbakan bunu açık açıklamıyor. Açıklama yaparken de e, öncelikle karşıdakini e, biraz ee, ...önlemsemeyen cevaplar veriyor. Şimdi hı hı. buna en çayda çıramayacağız mesela. Hı hı. Şimdi bunun yeni alternatiflerini sunabiliriz. Yani biz Greenpeace olarak bir şeye sadece karşı olmak değil... ...karşı olmanın yanında onu alternatiflerinin ne olduğunu sun sunmayı kendimize Elbette. görev edinmişiz. Bunun üstüne Enerji Bakanı'nın bir açıklaması var ki... ...bence bu çok daha çarpıcı bir açıklama. Ee, belki de dünyada ilk defa yapılan bir açıklama... ...2071 yılında... <gülüyor> Malazgirt'in bininci yılının kutlamalarını çerçevesinde Türkiye'de olmayan, olacak olan nükleer santrini kapatacağını vaat etti. Evet. Şimdi Enerji Bakanlığı bile nükleer santrini artık ömrünün kapanmış olduğunu, dönemmenin bitmiş olduğunu farkında. Ama önce açacağım sonra kapatacağım. Aynen. <gülüyor> önce açılır sonra kapatılır. Yani. Ama bunun toplumsal var yani bırakın e, şeyini hani e, fiziksel maliyetini yani işte bina yapımından tutumda işte bütün bunun e, e, ihalesi işte bütün e, fiziksel maliyeti dediğim gibi bunun dışında ciddi bir çevresel maliyeti var Kesinlikle. ve e, hani... Kapatılması da yetmiyor, kurtulamıyorsunuz. Yani şimdi bugün bakınız, Amerika ben, nükleer atıklardan kurtulamıyor. Şimdi bak hata, nükleer santralin kapatılması diye e, <gülüyor> bir, şey değil, bir şey söz konusu değil. Nükleer santrali kapatamıyorsun. Nükleer santrali belki alıp onu yeni baştan e, kapatılan bir nükleer santrin ayrılmış bir modül dünyada yok. Hı -hı. Yani nükleer santraller ömürlerini bitirdikten sonra da o bölgede kalmaya devam ediyorlar. Keza nükleer atıklar konusunda dünyanın hiçbir yerine herhangi bir çözüm yok. Çözümü olmayan bir konu zaten biliyorsunuz. Evet. Sadece bazı yer depolama yapılıyor veya ne bileyim işte insanların bilmedikleri yerlerde okyanusların dibinde ve adaların başında bunları koymaya çalışıyorlar. Nükleer santrallerin dışında bir de, nükle, bir de madencilik sayısı var ki madencilik bizim çok fazla ilgilenmediğimiz ama gerçekten Uranyum madenciliğinin çevreye vermiş olduğu zarar, yaymış olduğu karbondioksit salınımı ve çıkarmış olduğu o zehirli maddelerin hatta hesabı yok. Evet. Yani sadece nükleer dediğimiz zaman nükleer santanın kendisi değil, o zincirin başında olan e, madencilik, o insanların çekmiş oldukları çileler onları da iç iş içine kattığımız zaman gerçekten bu toplumsal... E, hı hı. E, Toplumsal efektler çok daha Hı -hı, farklı, farklı oluyor. Ee, peki e, o toplumsal efektlere ve bundan sonra e, neler e, olabilir ve ne tür bir e, e, politika izlenebilir e, konusunu isterseniz bir müzik orasından sonra devam edelim. Tabii ee, Paul Simon e, geçtiğimiz e, salı akşamı İstanbul'da gerçekten e, unutulmaz bir konser verdi ben de şanslar arasındaydım konseri izleyen bir şekilde etkisinden kurtulamadığım için şimdi polsan <gülüyor> çalmak istiyorum. Alerjiz adlı parçasını dinleyeceğiz. The melodies, to dust and rain Melodies, remedies Still these allergies remain My hands can't touch a guitar string My fingers just burn and ache my head it deceives with my bodily needs and my body won't give it a break my heart can't stand a disaster my heart can take a disgrace but my heart is allergic to the women i love and it's changing the shape of my face allergies allergies something's living on in the local hotel from what i can see if the people like me we get better but we never get well so i ask myself this question it's a question i often repeat where do allergies go when it's after a show and they want to get something to eat Allergies. Simon'dan alerji adlı parçayı dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz. Greenpeace Akdeniz iklim ve enerji kampanyası sorumlusu Cenk Levy ile... Ee... Cenk Bey biraz önce aslında nükleer santral değil sadece risk onun yayılması olası radyasyon ya da işte e, bertaraf edilebilecek ed edilemeyecek bir sürü atık e, dışında madencilik konusunda uranyum madenciliği konusunda aslında çok büyük bir problem oluşturduğunu söylediniz çok fazla etki var olumsuz etki. Bunun karşılığında söylenen de aslında yenilenebilir enerjilerle çok rahatlıkla e, elde edilebilecek bir elektrik enerjisi e, şeyi, e, üretimi. E, bir yandan da aslında e, işte geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haber var. Akkuyu için ön izin alındı propaganda büroları açılıyor e, diye bir haber yayınlandı. Ee, ve ben buraya gelmeden önce biraz eski gazetelere de baktım 35 yıldır Akkuyu'da nükleer santral gündemde ve 35 yıldır yapılmamış durumda yani Akkuyu'da bir yaşında olan bir çocuk bugün 35 yaşında ve 35 yıldır nükleer santral e, şeyiyle yaşıyor, e, gündemiyle yaşıyor diyeyim e, zaman zaman gündemde zaman zaman değil e, ve e, pis Akdeniz gibi işte pek çok işte insan orada güneş enerjisi konulması işte rüzgar enerjisinin kurulması konusunda ya da işte turizm yatırımlarının orada başka tarımsal ya da turizmle yönelik istihdam olanaklarının sağlanması konusunda kamuoyu çalışması da yapıyorlar aslında. Ee, ...oradaki halkın e, tavrı ve e, şeyi nedir? E, ben nedir? olayı biraz farklı bir yandan geleceğim. <gülüyor> evet. Biliyorsunuz Mersin-Akkuyu <gülüyor> arasındaki e, kilometre 150 kilometre. Evet. Şimdi Mersin-Akkuyu otobüse gittiğiniz zaman 4 saat 4, 4,5 saatte varabiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi varmak bile zor. Yani gerçekten bir şekilde Akkuyu ve Akkuyu insanlarını... ...gözden uzak gömden uğrak tutulmaya çalışıyor. Hı. Şimdi biliyorsunuz e, 1976 yılında nükleer santral kurulmasının baştan yapıldı ardından 35 sene geçti ve bu insanlar da 35 seneden beri bir şey yap yapılmayınca öden tartışıyorlar ve o bölgenin gerçekten nükleer santal yapılacağının şaibesi altında olması o bölgenin bir kere turizme açılmasını engelliyor. Ki turizmin evet. çok güzel bir bölgesi olmasına evet. karşın açılamıyor. Çünkü pilotun hiç kimse nükleer santralin dibinde ve yanında ne denize girmekten de oraya bir yatırım götürmek ister. Ee, ...halihaz da böyle olduğu zaman da orada ekonomik sıkıntılar var. Hı hı. Bu gerçekten de böyle halk ilerleyemiyor. Hı hı. Halk oradaki kay çok fazla göç veriyor. Hı hı. Ve bu bakım ekonomik hayatından çok fazla ilerleyebilecekleri... ...ellerinde fazla bir imkanları yok. Hı hı. Ee, yapmış oldukları şey aslında halkı ikiye bölmek. Yani seçenekleri bir şekilde daraltıldığı için de seçeneksiz bırakılıyorlar. Bırakılıyorlar. zaten halk zaten ikiye bölünüyor. Biri nükleer isteyenler de nükleer istemeyenler diye. Hı hı. İkiye bölmüş bir durumda. Biliyorsunuz yakında da bu e, Rus e, enerji kuru, enerji santrini kuracak olan Rus şirketinde hı hı. o bölgede çalışmaya başlayacağı ve insanlara iş olanakları sunacağı söyleniyor. Şimdi aramızda o köyde olup da, Türkiye'de olup da, o bölgede olup da nükleer mühendisi olan, ben orada bir köylü <gülüyor> şu an tanımıyorum. Hı hı. Etrafımda çok fazla nükleer e, mühendisi zaten de yok. E, biliyorsunuz orada yapacağımız en büyük istisnam yapacak tek bir şey belki oradaki insanların... ...kapılarda bekçi olması Bekçilik, evet. yani en fazla su satmaları evet. gibi olan şeyler. Yani yapılan her şey insanların gözlerini boyamak. Hı hı. Siz aç bir insana ufacık bir şey verdiğinizde onu mutlu ediyorsunuz. Hı hı. Burada yapılan çalışılan şey de bundan farklı değil esasında. Peki e, ne yapılabilir... İsterseniz e, be, programın son dakikalarında onu konuşalım yani alternatifler üzerine konuşalım ve e, aslında Türkiye'de nükleer yerine neyi tartışmamız gerekiyor bugün neyi esasla konuşmamız bugün gerekiyor? bugün dünyada tartışılan konu esasında bugün Hı -hı. artık yenilebilir enerjiler. Hı -hı. Bugün e, biliyorsunuz ki e, Amerika'da nükleer enerjiden elde edilen e, oranla yenilebilir enerjiden elde edilen oran %10-11 birbirlerini başa başa gidiyorlar. Çin'de keza böyle bütün dünyada şu an konuşulan konular bu. Bir yenilebilir enerjiler her bölgenin, bölgenin yapısına uygulanan enerji kendine seçip adapte etmesi. Ve artık bizim bir, bir onun bir dışı da enerji verimliliği. Çünkü evet. biliyorsunuz Türkiye'de enerjinin yüzde ellisini maalesef e, sadece enerji bir yerden bir başka bir yere aktarırken bir harcıyoruz. Bu Güneydoğu'da yüz yetmişlere çıkıyor. Ciddi bir kayıp. Ciddi bir kayıp. Hatta belki de yani düşünün biz enerji verimine sırf yatırım yapsak. Bak Aslında şey sorunun yapmıyorum. çok büyük bir bölümü halloluyor. Sorunun yarısı kaybolacak. Evet. Ama öyle bir şey olursa da Türkiye'nin vergi vergi gelirleri %50 azalmış olacak. Evet. Bir böyle bir gerçek de var. Evet. Eğer siz gerçekten enerji verimliliği kullanırsanız ondan almış olduğunuz bütün verilerin hepsi gidecek. Evet. Devlet bunu da istemiyor. Yani evet. bir şekilde de devletin kaybetmiş olduğu o vergileri yerine nasıl koyabilirimin hmm. cevabı olmadığı için... ...hala biz bugün enerji verimliliği konusunda, enerji konusundaki... Yatırımlarda bir önceliğimiz yok. Ee, akıllı şebekeler var. Biliyorsunuz herkesin kullanmak istediği ama yasalar tarafından kullanmamız izin verilmeyen şebekeler. Herkesin kendi evinde, e, kendi bölgesinde kendi enerjisini elde edebilme hakkı. Ve onu gerekli olduğu zamanlarda şebekeye satma veya geri alma hakkı gibi şeyler var. Biz buna hiçbirinden bahsetmiyoruz. Belki de en temel şey tüketicinin enerji, enerjiyi hangi kaynaktan elde ettiğini bilme hakkı. Benim enerjim hesterden mi geliyor, benim hmm. enerjim güneşten mi geliyor, rüzgardan mı geliyor? Ve seçme hakkı. Ve seçme hakkı. Bize bu haklar verilmiyor. Bence ilk önce yapılması gereken gerçekten tüketici olaraktan enerjinin nereden geldiğini, hangi kaynaklardan geldiğini ve bu kaynakların bana etkilerinin ne olduğunu bilmek. Evet. Peki çok teşekkürler ben Cenk teşekkür Bey e katıldığınız ederim. için. E, İsek olaylıklar dileyelim. Teşekkürler. Ee, ben bu arada herkese evet. Akkuya bekliyoruz. Evet. Biliyorsanız Akkuyu 24 Temmuz'da başlayacak, 28 Ağustos'a kadar devam edecek olan, orada Mersin NKP'nin önderliğinde başlanan bir akuyuda direniş kampı var. Biliyorsanız bugünlerde Rus hükümetinin daha önce bilmiş olduğunuz gibi ön izin almış, ön izin, al, ön izin aldılar. Hı hı. Bunları yenlemeye başladılar. Bölgede ufak ufak bir şeyler kılup. Oradaki halka nükleer enerjinin sözde e, çok masum olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Gerçekten bu kadar masum olsa zaten herhalde 300-500 kişiyi oralara gönderip... ...bunu anlatma <gülüyor> gereği duyacaklarını ben zannetmiyorum. <gülüyor> e, gerçekten çadırını alabilen, <gülüyor> isteyen gelsin... E, destek versin. Destek versin. <gülüyor> Peki e, bir bağlantı, telefonu ya da e, web adresi vermek ister misiniz? Bununla ilgili bilgi almak isteyen için. Tabii ki. Şu an bizim... <gülüyor> bizim e, Facebook'umuza girerseniz Greenpeace'in orada zaten Hı -hı. bunun duyurusunu görebilirsiniz. Altında Hı -hı. linkleri var zaten veya www.mersin.nkp.com olması gerekiyor. Hı -hı. Oradan da e, isteyen arkadaşlar e, gerekli bilgilere ulaşabilirler. Peki çok teşekkürler ben tekrar teşekkür ağzınıza ederim. sağlık. Sağlısınız. Evet e, programı her zaman olduğu gibi e, e, %100 ekolojik pazarlara davetle kapatmak istiyorum ama e, ondan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Bugün Buday Derneği Ekolojik Yaşam Merkezi'nde Çamtepe'deki Ekolojik Yaşam Merkezi'nde bir masal anlatma atölyesi başlıyor. 24 Temmuz'a kadar sürecek. Judith Lieberman'ın masal anlatma atölyesi isteyenler hemen bir şekilde çantalarını kapıp gidebilirler ve bu atölyeye katılabilirler. Bu iki günlük atölye çalışmasında çocuklarımızın öğrencilerimize, arkadaşlarımıza e, ne şekilde masal anlatabileceğimizi ve masal anlatmanın inceliklerini e, konuşacak e, atölye katım, katılımcıları. Bilgi için www.çamtepe.org adresinden e, bilgi alabilirsiniz. Aynı şekilde www.bugday.org adresinden de bilgi alabilirsiniz. Programı bugün e, Beylikdüzü'nde yarın e, Bakırköy, e, pardon bugün Bakırköy'de e, yarın Şişli ve Beylik Beylikdüzü'nde pazar günleri de Kartal'da kurulmakta olan %100 ekolojik pazarlara sizleri davet ederek kapatmak istiyorum. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın.